Uzun'a hoş geldiniz. Bugünlerde kentin gündemi de siyasetin gündemi kadar yoğun. Aslında çok da şaşırmamak gerek, ekonominin çarklarının üretim yerine kentsel rant üzerinden döndüğü dönemlerdeyiz. Kent meselelerinin bundan sonra daha sık gündeme geleceğini düşünüyoruz. Kısa bir İstanbul kent turu yapalım. Yeni İstanbul projesi açıklandı. ABD'li şehir plancısı ve mimar Sidney Raşek, yeni İstanbul için yapılan planlamalar konusunda son derece radikal önerilerde bulunduğunu, Türk hükümetinin bu önerileri kabul ettiğini söylemiş. İzmir'de Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen Kentsel Dönüşüm Konferansı'nda konuşan Raşek, Şangay'ın ardından İstanbul'da yeni kent merkezi planları üzerinde çalıştığını belirtmiş. Şangay'a hemen dikkatinizi çekelim. Kent yüksek binalar, çılgın gökdelenler ve elbette mahalle yıkımları zorla tahliye ve insan hakları ihlalleriyle ile malul bir kent. Konut Hakları ve Zorla Tahliyeler Merkezi, Kohri'nin 2005 tarihli raporundan alıntılayalım. Son 20 yılda gökdelen patlaması yaşayan Şangay'da 15 kattan yüksek 5000 bina inşa edilmiş. Bu inşaatlar geniş çaplı ev boşaltmalar izlemiş. Kentte 90'lardan bu yana 2,5 buçuk milyon insan evlerinden zorla tahliye edilirken, 40 milyon metrekarelik bir bina stoku da yeni binalara yer açmak için yıkılmış. Seneye Raşkege gelirsek, Raşkeg medyada şişirildiği üzere bir şehir plancı değil, mimar ve aslında çok da bilinen bir isim değil. Metroland Corp isimli bir özel şirketin sahibi. Bu şirket spekülatif inşaatçı kategorisine girmekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne danışmanlığa gelen bir spekülatörle karşı karşıyayız. Ve kendisinin neyle iştigal edeceği de Şangay'dan pekala belli. Ve tabii her şeyin ötesinde sorgulamamız gereken önemli bir şey var. Raşek Allamei Cihan olsa ne yazar? Bir kenti o kentte yaşayanlar tasarlar, kenti kullanacak olanlar, raşek vesaire zevat değil kentlilerdir. Kentsel mekanın üretimi yeniden üretimi ve tasarlanmasında söz kentlilerindir. Ismarlama getirilenlerin değil. Evet yine İstanbul'la ilgili Sevda Tepesi yapılaşmaya açılıyor. Büyükşehir Belediye Meclisi satıştan 28 yıl sonra 15 Haziran 2012'de tepeyi turizm konaklama alanı olarak imara açtı. Burada enteresan olan Suudi Kralı'na ait olan arazinin imar plan değişikliği teklifi arsa sahiplerinden gelmemiş. İmar değişikliği için plan teklifinin sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü. Bizlere, bizim arzu ve taleplerimize yine hiç yer yok. Evet, Kuzguncu'ya uzanıyoruz Kahraman Bostan. Kuzguncukluların deyimiyle Kahraman Bostan, Kuzguncuğun en büyük yeşil alanı bildiğiniz üzere yapılaşmaya açılmak isteniyor. Mahalleli bu talana karşı uzun süredir direnmekte. Hatta direnişlerini yaratıcı tekniklerle de gerçekleştirmekteler. Bostanı birbirinden renkli korkuluklarla donatmışlardı. Önümüzdeki günlerde Anıtlar Kurulu'nun Bostan'la yapılaşma ile ilgili bir karar toplantısı yapması bekleniyor. Bostan yine tehlikede, ne kadar da ironik değil mi? Başında anıtlar koruma olan bir kuruldan, kentliler artık ücü gibi korkuyor. İşte Taksim projesiyle ilgili kararı veren de İstanbul 2 numaralı koruma kurulu değil miydi? Üstelik oy birliğiyle. Ve daha da ironiyi topçukışlası ve Taksim Meydanı yayalaştırması. Aslında bunu yayasızlaştırma diye artık söylememiz gerek. Bu projeyi kapsayan kentsel tasarım projesinin mimarı bir başka koruma kurulu içinde yer almakta. Ne diyeceğimizi biz şaşırdık. Evet Taksim'i yayasızlaştırma projesi de ihaleye çıkıyor. Taksim meydanına açılan yolları 5 ayrı noktada yer altına bağlayacak rampalar halinde meydanı çevreleyecek projenin ihalesi 28 Haziran'da yapılacakmış. Kentin en önemli kamusal alanı elimizden gitmek üzere. Harvey ne demişti? Kentlerimizde gerçekleşen en şaşırtıcı şeylerden biri, halkın siyasi olarak kendisini ifade etmesine izin verilmeyen geniş kamusal alanların bulunuyor olması. Artık politik diyaloglar yürütmek için izin almak zorundasınız demişti. Meydana sahip çıkmamızın önemi bir kez daha belli oluyor. Yeni kapıya bir konser miting alanı yapılacakmış. Acaba boğazı da mı dolduracaklar meraklardayız. Ve tüm bu ucube gidişatın içinde iki umut verici gelişme var. Evet birincisi İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin geçen hafta verdiği Sulu yenileme yenileme projesiyle ilgili iptal kararı. Hemen ardından diğeri de İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin Fenerbalat Ayvansaray kararı. Her iki yenileme projesi de iptal edildi. Adalet budur dedirten, epeydir kanayan vicdanlara merhem iki karar. Hemen konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Sulu Kule Platformu üyesi, sanat tarihçisi ve Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Derya Nükhet Özer bizlerle. Hoş geldin Derya. Merhaba. Ve hayvan Ayvansaray Derneği Febayder Sözcüsü. Kent Hareketleri Üyesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Çiğdem Şahin bizlerle. Çiğdem hoş geldin. Hoş bulduk canım merhaba. Evet sizleri kutlayarak başlamak istiyorum ve elbette gözümüz aydın diyorum. Bu kentin ve diğer tüm kentlerin adalet arayanlarının, vicdanlı bir kent için yola koyulanlarının gözleri aydın olsun. Bu iki karar bizleri de çok sevindirdi. Ve Derya seninle başlamak istiyorum. Kararı ve gerekçelerini bize kısaca açar mısın? Evet, <gülüyor> ee, sevindiriş bir karar oldu gerçekten. Epeyce de şaşırdık galiba Evet, olunca. hakikaten. <gülüyor> Bunca kötü giden şey içerisinde. Ee, şimdi kararın bence önemli bir, bir yanı var. Gerekçede <gülüyor> vurgulanan bir cümle var. Bölgenin önemine değiniyor. Az önce senin özetlediğin e, pek çok örnekte <gülüyor> artık biz öyle bir noktaya geldik ki bugün... Ee, söz konusu yapılaşma alanlarından yerlerinden bahsederken bölgenin tarihi önemi bölgenin ne bileyim toplumsal önemi vesaire gibi evet. şeyleri bile vurgulayamaz belirtemez hale geldik çünkü çılgınca bir şey var tempo içerisinde bütün bunlar oluyor ee, karar da bölgenin önemine değiniliyor tarihsel açıdan işte UNESCO dünya miras Alanı olmasına değiniliyor ve 2008'den beri imar planı olmayan bir alanda bu yenileme projesinin gerçekleştirilmesinin sakatlığına değiniliyor. Burada dikkat çekici bir şey var. 5366 sayılı yasa kabul edildiğinde bunları çok fazla tartışmıştık. 5366 sayılı yasa, 2863 sayılı Hı. koruma evet. yasasını... Ek gibi geldi ama 2863 sayılı yasanın temel prensiplerini ezip geçen bir e, evet, değiş, evet. dönüşümdü bu. E, 4. İdare Mahkemesi'nin kararında tekrar 2863'ün önemi vurgulanıyor, <gülüyor> daha öne çıkarılıyor ve koruma alanları için... Yani e, 2863 e, temelli bir hı hı, e, hı hı. gerekçe oluşturuluyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani 5366'yı da aslında eleştiren bir şey de var bu kararın içinde. Hı hı hı. E, şimdi ayrıntılarına e, girin, girildiğinde e, yenileme projesinden önce koruma amaçlı bir imar planının zorunluluk olduğu evet, vurgulanıyor. Evet diyor plan. Ki bu dediğim gibi önemli çünkü yenileme alanlarını eskiden TOKİ, bugün Şehircilik vesaire Bakanlığı kendisinin istediği her şeyi yapabileceği alanlar olarak görüyordu. Evet, evet, Görüyor evet. hala. Ve diğer ayrıntılara girince bizlerin çok fazla tartıştığımız, her yerde dile getirdiğimiz bir nokta vardı. Dünya Miras Listesi'nde evet, yer alan... Ee, evet. surların e, koruma bandının bandı, evet. %90'ı yani yenileme alanı Hı. koruma bandının e, %50'sini almış durumda. Yani. Yenileme evet. projesi bir başka Hı. ifadeyle yenileme projesinin %90'ı sur koruma bandı içerisinde Hı. yer alıyor ki bu UNESCO kriterleri açısından da kabul edilemez bir şey zaten. Yenileme Yapılasmada bir yoğunlaşmaya gidildiğinden bir söz ediyorduk. Evet, Nitekim zaten. Bakın kararda da yani evet. o dile getiriliyor. 12 ada yerine 24 ada yapı hmm. adası oluşturuldu ve bölgenin özgün ada morfolojisinin değiştirildiği söyleniyor. Bu da güzel ifade edilmiş bir şey çünkü Sulu Kule bölgesi elimizdeki 1800 tarihli haritalarda da. Hiç değişmeden bugüne kadar gelmiş bir mahalle dokusunu gösteriyordu. Uh -huh. Bir yeah. süreklilik evet. vardı ki bizler yeah. açısından yeah. değerli bir özellikti de bu. Kamuya ayrılmış olan bostanın Yapulaşma. yapılaşmaya açıldığı vurgulanıyor. Sokak kesitlerinin büyütüldüğü ve ee, mevcut yapı tipolojisine ve tescilli yapıların gabar gabarı ve morfolojisine uymayan 3-4 katlı yapıların getirildiği söyleniyor. Yeşil alanların yok edildiği söyleniyor. Özetle aslında karar şunu söylüyor. Ee, tarihi alan olan bir yerde korunması gereken hiçbir şeye korunmasına dikkat edilmediğini söylüyor. Ee, ama bu e, yani gerekçelerin hı. böyle formüle edilmesinin ben olumlu bir şey olduğunu hı hı hı. Evet, e, tek düşünüyorum. Evet tek tek detaylı olarak. Evet, yani bu, mahkemenin meseleyi böyle hı. ele almasını. Yani kuvvetli de bir karar evet, oluyor 5366 bir karar. Evet 5366'yı yeniden tartışmamız hı hı. açısından da bu gerekçenin hı hı. Evet, ben önemli evet, olduğunu doğru. düşünüyorum. Doğru bir de kamu yararı da değil mi? Kamu evet yaratı, e, kamu... ve bu gerekçelerin hı hı. sonunda mevcut e, projenin e, kamu yararına uygun olmadığı Hı -hı. dolayısıyla da projenin iptali. Tabii, e, evet e, bizim şeyde e, 2009 İstanbul raporunda Akfen'in de hakikaten kamu yararı olmayan projeler çünkü turizm amaçlı ve lüks konut amacında da Hı -hı. açıyor. Bir de Hı -hı. O, o vardı evet. Çiğdem aynı soruyu sana da sorarak Hı -hı. başlamak istiyorum kararı Fenerbala Tayvan Sarayı iptal kararını gerekçeleri bu daha önemli çünkü Suluküle'de iş işten geçtikten sonra. Karar gibi çıktı ama en azından değil mi belki hı hı. onun böyle çıkması e, bu kararı mı acaba e, şey yaptı çabuklaştırdı diye mi düşünelim? Ee, şimdi e, birincisi dediğim gibi her iki kararda bundan sonraki 5366 nolu yasa kapsamında e, yıkımı öngörülen ya da projeleri tasarlanan bölgeler için emsal niteliğinde yani bu anlamda baktığımız zaman gerçekten her iki kararda örnek karar özelliğini taşımakta gecikmiş bile olsa başka bölgeler için o kriterler o ilkeler emsal olacaktır. Ama Fenervalat e, Ayvansaray e, projesiyle ilgili gerekçeli artılar da var. Hı hı hı. Yani bu anlamda gerçekten hani bizim bile aklımıza gelmeyen hani belki kendimiz dava açarken bile söylemediğimiz hı hı. Gerekçeler ha, gösterilmiş. Bu, bu benim mesela Aha. çok hoşuma gitti. Dediğim gibi şok etti yargı bizi aslında. Ve gerekçeler o kadar sağlam ki hani Danıştay'a gideceğiz demiş hemen Hı -hı. Mustafa Demir ve hatta depremden dolayı evet, orada evet. bir proje olabileceğini <gülüyor> ima etmiş. Aha. Bu son çırpınışları olduğunu umuyorum ben. Önce bir gerekçeli Aha, kararı lütfen. okumak Aha. istiyorum. Çünkü gerçekten hani okunmaya değer... Hı -hı. Ee, bir şey metin paragraf İstanbul 5 idare mahkemesinin bu konuda verdiği kararı gerekçelendirmesi şöyle devletin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği dava konusu düzenlemede ise bölgenin tarihi dokusu dikkate alınmadan. Söz konusu alanda salt fiziki yapılardaki bir takım eskimiş köynemiş terk edilmiş ya da plan hükümlerine aykırı eklentilere sahip yapılar dikkate alınarak tescilli ve mimari özelliği bulunan yapıların da kapsama dahil edilerek <gülüyor> alanın tümünün sosyoekonomik ve mekansal bağlamda büyük bir çöküntü alanı ilan edildiği. Bu gerekçe şu açıdan çok önemli biz hep şunu söylüyorduk e, yazılarımızda ve savunmalarımızda. İşte Milli Emlan kendisine ait 2-3 tane e, bakımsız binayı çekiyorlar. Hı -hı, hı -hı. E, i̇şte vakıf ait ya da sahipsiz hı -hı. binaları çekiyorlar ve bütün bölgeyi çöküntü Tarla göstermeye çalışıyorlar. Gibi, evet, evet. E, resmen hı -hı. yargı bunu deşifre hı -hı. etmiş. Hı -hı. Bu acayip bir şey yani. Hı -hı. Bunu biz bile gerekçemizde yazmadık ve böyle bir gerekçeyi göstermeleri ve bölgeyi buna dayanarak çöküntü al, alan ilan ettiklerini eleştirmeleri bir kere çok... Hı -hı. E, yani detay ve önemli çöküntü alanı ilan edildi. Ve bölgede geçerli olan mahalle kültürü ile bu da çok önemli. Evet mahalle lafı giriyor. Ve ilk kez, ve ilk kez mahalle evet. giriyor. Evet. Bir de birkaç kuşak öncesinden bu yana süre gelen ve birbirine yakın sosyal yapının varlığı. Hı -hı. Sulu Kule'de Hı -hı. de olan. Evet. E, varlığı ile mevcut kentsel dokunun rehabilitasyonu üzerine daha önce gerçekleştirilen çalışmaların dikkate alınmadı. Bu da çok önemli. Bölgenin tarihi özelliğini bütünüyle değiştiren ve uygulama projesini esas teşkil edecek nitelikte olan avan proje ile ilgili yapılan teknik inceleme neticesinde söz konusu avan proje ve projenin onaylanması yönünde tesis edilen dava konusu işlemlerde şehircilik ilkelerine, Hı. planlama esaslarına, evet. kamu yararına Hı. ve hukuka uy. Uygunluk evet. bulunmadı. Evet, güzel, evet. Sonuç olarak Avan projenin onaylanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı. Bu kararın kabulüne ilişkin Fatih Belediye Meclisi'nin e, 09.12.2009 tarih ve e, 20.000. 291-74 hmm. sayılı kararı ve eski avam projelerle İstanbul Büyükşehir Belediye evet. Başkanı'nın e, 14 2010 23 e, kararı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında kentsel sit alanı içerisinde kalıp bölgeye ilişkin koruma amaçlı imar planının olmadığı projelerde kültür mirası niteliğinde Bulunan tescilli yapıların yıkılmak istendiği karar koruma yüksek kurul kararlarına ve şericik ilke ve kur kurullarına ve hukuka aykırı bulunduğu iddiasıyla iptal edilmişti. Evet, Çok detaylı evet, bu Gör hakikaten görüldüğü detaylı. gibi. Evet. Ee, ha, ben şeyi öğrenmek istiyorum. Şimdi e, Mustafa Demir diyor ki karara saygı duyduklarını söylüyor. O akabinde de biz e, Temmuz'a kadar işte bir ay vaktimiz var İnşaatlara devam edeceğiz bu nasıl bu, bir şeydir Cemile, e, çarpıtma demek lazım bunu Çünkü o bir aylık süre içerisinde Mustafa Demir'in e, mahkemenin verdiği kararda belirttiği gibi, ee, bu projeden vazgeçip yeni bir projeyi sunması için verilen bir Evet, bir değil süre mi? Oldu. evet. Yani, tam tersi bir şey. Aynı şeyle. zamanda Mustafa demir şey de söylüyor, danıştaya gideceğiz, danıştay kararı oradan bir istiaat çıkacak diyor. aynı şeyi Fenerbahçe için de söylüyor. Ee, Türk ıı, idari hukukuna göre, Türkiye Cumhuriyeti idari hukukuna göre bu böyle. E, işlemiyor iş. Yani hı hı. Karar, mahkeme kararı tez ettiği andan itibaren bu karara uymak zorunda. Değil e, mi? Peki ne e, uymazsa ne olur? Uymazsa ne olur? Cezai durumlar var. Yani tazminat hı hı. ödenmesi Talep e, olabilir mi? Bu Elbette. Yani mi? bu e, şeyden mağdur olan, bu hı. projeden mağdur olan herkesin tazminat talep Hı -hı. hakkı var. Tek tek hepsinin tek değil tek. mi? Tabii çünkü bir Tabii. kamulaştırma çünkü, yapıldı değil mi? Kamu yararına aykırı bir proje Tabii. nedeniyle oradaki 5000 bin kişinin hayatı bir şekilde değişti. Kimi dükkanını kaybetti, Hı -hı. kimi hiç istemediği halde başka bir şehre taşınmak zorunda kaldı, kimi işsiz kaldı, kimi yoksul kaldı, kimi bu nedenlerle aileden ölümler oldu vesaire. Herkesin hayatına dokundu. Ee, bir de şu var, e, bu tazminat ya da ceza uygulaması sadece e, belediyeyi bir e, tüzel kişilik olarak bağlamıyor. E, Mustafa Demir de şahsi... Hı hı. E, Şahsen aha, ceza aha. ödeme durumunda kalabilecek e, Eğer pozisyon... İçişleri Bakanlığı izin verirse o galiba yani değil, değil mi? O evet, evet, öyle evet. İçişleri aha, Bakanlığı aha. izin verirse ama e, şey gereği e, yasal aha, aha, şeyde aha. onun kişisel sorumluluğu aha. da var. Peki bir de aslında şey var kuraya katılacak olanlar var şimdi onların evet. başka bir mağduriyetleri evet, var evet, değil, değil mi? Şu anda e, binalar e, yenileme projesinin binaları tamamlanmak üzere ve buradan mülk sahibi olanlar kura çekmeye evet. hazırlanıyorlar. Fakat onların da çok ciddi rahatsızlıkları var. Bir başka mağdur grubunu da onlar oluşturuyor Hı -hı. aslında. E, çünkü alacakları evlerin metrekareleri henüz belli değil. Ne, ne Kaç metrekarelik ne Hı -hı. alacaklarını Hı -hı. bilmiyorlar. Hangi köşeden, hangi noktadan Hı -hı. bir Hı -hı. ev sahibi Hı -hı. olacaklarını Hı -hı. bilmiyorlar. Ödeyecekleri aylık, aylık taksitler belirsiz. Bu e, Dolayısıyla bu kurallar Hadi. sonucunda bir kısım hı hı. mülk sahibi bir başka biçimde mülksüzleşecek tabii, Bel belki tabii, yani müthiş tabii. bir yani belirsizlik var ama burada tetikleyen... en önemlisi e mahallenin sakini olup da belediyeyle anlaşanlar kendilerini tabii ki kandırılmış hissediyorlar tabii, tabii. Evet. peki Çinem e şimdi dünkü basın açıklama sen mahallelerle ilgili sulu de kapsayarak çok aslında önemli bir şey söyledin onu bize buradan tekrarlasan Şimdi ben şunu söyledim dünkü basın açıklamamda. Bir, bir kere ee, dediğim gibi Fener Balat, Ayvansaray'da veyahut da Sulukule'de nerede olsun, olursa olsun bir alanda kazanılmış e, başarılar e, bu süreç açısından e, bence önemli değil. Yani bunun bir e, bütünsel bir mücadele olduğunu e, ve aslında bu kadar yasa çıkmışken, çok ciddi bir hukuk e, oluşmuşken, yani bütün hayatımızı tepeden değiştiren, e, benim bu kadar kısıtlayan yasalar çıkmışken e, neticede e, bizlerin hani bir alanda veya iki alanda kazandığımız başarıların e, önemli olmadığını önemli olan sürece bütün olarak mücadele e, etmek gerektiğini bu anlamda Sulukule'deki karara da sahip çıkmak hı -hı, gerektiğini Fenerbahçelat hani gecikmiş karar dedik ama Sulukule aynı zamanda e, toplumun vicdanını ilgilendiren ve e, e, Türkiye'de adaleti olan güven yeniden tesisi için e, e, bir şekilde evet. verilmiş evet. bir kararın gerekçesinin yerine getirilmesi de bence çok Hı -hı. önemli. Hı -hı. Eğer Sulu Kule kararı e, yerine getirilmezse e, diğer her yerde Hı -hı. E, çıkan kararların da e, yerine getirilmeyeceği kuşkusu Aynen. doğar ki bu anlamda adalete olan güvenin evet. tesis edilmesi evet. mümkün evet. değil. Bunun için çok önemsediğimi söylemiştim. E, ve mücadelenin tek tek alanlarda sürdürme Hı -hı sinin bir anlamı olmadığını, evet, bütünsel evet. bir mücadele yapmak gerektiğini, ee, bir de tek tek e, yaptığımız mücadeleler o anda bir şey değiştiriyormuş gibi görünmese bile süreç olarak zaman içinde Hı -hı. bu e, yapılan her e, şeyin çabanın biriktiğini ve e, işte böyle aslında bize sürpriz gibi gelen ama sürpriz olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü sonuçta yargıda olan insanlar da hı hı. vicdanı olan bir şekilde süreci takip eden, kamuoyunu takip eden insanlar. Mesela e, Tarlabaşı e, şeyi, raporu bayağı bir eleştiri evet. aldı ve evet. orada bilir kişilerin bu kadar e, ciddi eleştirilmesi hı hı hı. bence Fener Balak'ta daha iyi bir evet. rapor vermelerini evet. e, önünü açmış hı hı. oldu. Yine yargıda, adalete karşı bu kadar e, kuşkuların ve güvensizliğin konuştuğu bir orda, hı hı. ortamda belki de Gerçekten dediğim gibi bu süreç onları da etkileyerek daha vicdanlı, daha adil kararlar verilmeye başlandı. Onun için bundan sonraki süreçte de biz küçük küçük adımlarla ama bu adımların birikeceğini ve toplumu dönüştüreceğini düşünerek hı hı. öğrenilmiş çaresizliğimizi de e, yıkarak e, ve bunun e, gerçekten ülkede bir döneme işaret ettiğini ülkede bir sürece işaret ettiğini bunun işte bir sulukulu ayvan hayvan saray gibi alan mücadelesi hı hı. olmadığını toplumun e, bütününe ilişkin bir dönüşümle ilgili mücadele olduğunu e, düşünerek e, bu şekilde e, e, umutlarımızı hep canlı hı hı. tutmalıyız e, sonuca hedeflenmeliyiz. Yani evet. bir alanda evet. başarısızlık aynen. olmak ya da bir alanda çok başarılı olmak bizi çok fazla etkilenmemeli. Hı. Bütün olarak sürece ilişkin neyi değiştirdik ona bakmalıyız. Evet. Bakalım 5366'nın kendisi durdukça, deprem yasasının kendisi durdukça, bütün Türkiye imara açan bütün bu yasalar durdukça bizim burada hı hı. bir tane yürütmeyi durdurmamız, bir kararı iptal hı hı. Hı hı. etmemizin evet. bir Hep önemi aynen. yoktur. Son olarak şunu söylemek hı hı. istiyorum. Ee, önümüzde bir Taksim... E, projesi ihalesi var 27'sinde bu konuda bir eylem yapılacak sen de belki çağrıda bulunacaksın yani bu çok önemli olduğunu düşünüyorum o konuda da işte bu mücadelenin önemli bir parçası da bu ee, o konuda da işte mesela bütün İstanbul halkının buna sahip çıkması hı hı, ve evet, yine bu mücadelenin bir parçası olarak düşünmesini istiyorum. Evet sahip çıkarım. Şimdi e, Danıştay'dan çok umutlu Sayın Demir. E, fakat e, ben burada bir şey atıfta bulunmak istiyorum. Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Komitesi Türkiye'nin sözleşme ile bağlı olduğu Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi'ne Türkiye taraf. Komite 12 Temmuz 2011'de. Türkiye raporunda şöyle diyor kaygılarını belirtiyor kentsel yenileme projeleriyle ilgili ve diyor ki kentsel yenileme projelerinin bir parçası olarak İstanbul'da zorla tahliyelerin yer almakta olduğuna komite kaygıyla dikkat çeker. Katılımcılık ile mülkiyet hakları ve diğer insan haklarına saygıyı göz ardı ettiklerini bu projelerin. Ve dolayısıyla da Türkiye'nin artık bu yasalarını uluslararası standartlara çekmesi gerektiği üzerinde bir not yolluyor. 2011'de umarız ki Danıştay 90. madde vesilesiyle bunu göz önüne alır. Evet... E Kent meramımız çok fakat maalesef vakit doldu. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Siz teşekkür ederiz. Ee, ve bir duyuruyla kapatıyoruz. Kuzguncuklular Derneği'nin bir çağrısı var. Pazar günü Kuzguncuk Bostanı'nda saat 17'de buluşuyorlar. Kahraman Bostanı korumak üzere. Evet dünyayı değiştirmek için kenti değiştirir. Sloganı 68 kuşağının Léfebrède'nin esinlenen bir sloganıydı. Biz de onunla kapatalım. Adil eşitlikçi yaşanabilir bir dünya için, adil eşitlikçi yaşanabilir bir kenti inşa etmekten başlayalım diyoruz. Ve kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz. Kentin tozu. <Gülüyor> Kent Hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun